Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi Araştırmalarının en güncel versiyonu yayınlandı. 2003 yılından beri yılda iki kez hazırlanan araştırma, tüm dünyada devletlerin ithal enerjiye bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji programlarına hız verdiğini gösteriyor. Araştırma, yenilenebilir enerji üretiminin yükselen gaz fiyatları, jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri sorunları, ekonomik belirsizlikler ve beklenmedik iklim koşulları gibi etkenlerin hakim olduğu bir ortamda her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguluyor. Rapor, yenilenebilir enerji yatırımlarının ve bu alandaki fırsatların çekiciliği kapsamında dünyanın en cazip 40 pazarını sıralamış. İlk 40 pazar sıralamasına göre Amerika Birleşik Devletleri yeşil hidrojen endüstrisi için önemli bir adım olan ve Ağustos 2022'de kabul edilen enflasyonu düşürme yasasının da etkisiyle listenin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırma yolundaki taahhütlerini sürdüren Çin ise ikinci sırada yerini korumuş. Almanya ise yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan yeni desteklerin etkisiyle bir basamak yükselmiş ve üçüncü olmuş. Daha önce 25. sırada yer alan Türkiye ise bir önceki sürüme göre 5 basamak yerilemiş, 30. sırada yer almış. Yapılan değerlendirmede bu düşüşün yerel para biriminin değer kaybına bağlandığı görülüyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde Pilarget Vadisi'ne kurulması planlanan HES projesine karşı 9 yıl önce başlatılan hukuk mücadelesi. Üçüncü kez kazanıldı. Rize İdare Mahkemesi, Plarget Vadisi'nde yapılmak istenen HES için verilen çevresel etki değerlendirmesi ÇED olumlu kararını ikinci kez iptal etti. Şirket, Danıştay'a başvurarak kararın iptal edilmesini istemişti. Danıştaysa ise Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuk ve usule uygun olduğuna karar vererek üçüncü kez ÇED olumlu kararını iptal etti. Böylece HES projesinin önü kapandı. Öte yandan zeytinliklerin madenciliğe açılması kararına Danıştay engelinin ardından iktidar tekrar harekete geçti. Hükümet hazırladığı torba kanunun içerisinde yer alan teklifle zeytinlikleri talana açacak düzenlemeyi yasa haline getirmeyi amaçlıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle zeytinliklerde maden çalışmalarının önü açılmıştı dan aldığı iptal kararıyla yönetmelik tam olarak uygulanamadı. Bunun üzerine AKP milletvekillerinin hazırladığı benzeri içerikte elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. teklife göre maden kanununa eklenecek geçici maddeyle ruhsat sahibi veya rödevansçı olan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından yürütülen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 taşınmasına, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Dolayısıyla maden alanları zeytinlerin altında olduğuna göre durumu siz tahmin edin. Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük Koyun'da Mahkeme kararını ve belediyenin mühürlemesini yok sayarak otel inşaatının devam eden şirketler hakkında Danıştay'ın karar aşamasına geldiğini duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Danıştay 6. dairesi karara çıktı. Bu demek ki ay içinde verilen karar kesinleşecek ve belediyenin ısrarla iptal etmediği tüm ruhsatlar iptal olacak dendi. Söz konusu inşaatın içmeler koyu milli parkı alanında ve imar kanununa aykırı olarak gerçekleştirildiğinin kaydedildiği bu açıklamada inşaat projesinin Marmaris Belediyesi'nin aldığı 56 ve 17 yeni ruhsat ve muvafalinden aldığı çet kararı ile inşaata başlamış ve kelimenin tam anlamıyla milli park alanını talan ve tahrip etmiş ve dinamit kullanmak dâhil proje dosyasında yazdıklarına aykırı davranmıştır ifadelerine yer verildi. Çalışmanın ruhsat yokken başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada açtığımız Çet kararının iptal davası lehimize sonuçlandı. Fakat mahkeme kararına belediyenin inşaatı mühürledim beyanına rağmen bugüne kadar inşaat devam ediyor dendi. Milastaki Akbelen Ormanı'nın Yeniköy-Kemerköy santraline kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. Ormanı şirkete tahsis eden bakanlık kararına karşı açılan davada yapılan 3. Bilirkişi raporunda karar şirket lehine çıktı. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde 3. Bilirkişi raporuna dayanarak geçen Ağustos ayında verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bu kararın bilimsellikten uzak olduğunu söyleyen köyler rapora itiraz ederek hazırlayan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulundu. İkizköylüler Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesine karşın hem İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne hem de Muğla İdare Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu karara itiraz etti. Muğla İdare Mahkemesi önünde de basın açıklaması yapan İkizköylüler, 3 yıldır Akbelen Ormanı Kömür Madeninin yok olmaması için hem hukuki hem de fiili mücadele yürüttüklerini hatırlattı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.